Elhamdülillah ve salatu ve salamu ala Resulillah. Bir soru geldi bir arkadaştan. Diyor ki biz e, bir arkadaşımız e, bir kadını arabayla çarptı öldürdü. Beni bilerek yapmadı yani arabayla kaza oldu. Bunun üzerine kafara var mı yok mu ihtilaf oldu bizim aramızda. Ondan sonra dediler ki bu kadın da e, Müslüman değil. Gayrimüslimdir yani bir taifedendir. Acaba bu çaffarası var mı? Bunun diyesi var mı? Nedir bunun hükmü? Evet. Önce e, geçmiş olsun diyelim. Ve bütün Müslümanları Allah subhanahu teala böyle fitneyden imtihan etmesin. Hakikaten fitnedir. E, çok zor bir fitnedir. Allah subhanahu teala kimseyi böyle bir musibetten fitne etmesin. Ettiyse de sabır versin. Şimdi bunu bilmemiz lazım ki bir musulman bir musulman öldü bir insan bir musulmanı öldürdü yanlışlıkla bunun keffaresi nedir? Adki rakaba. Bir çöl azat edecek. Eğer bulmasa çi ayı peş peşe bozmadan oruç olacak. Bunu da yapamıyorsa hastalıktan dolayı, maaziretten dolayı eee 3 ay e, e, şey yapacak e, pardon 2 ay orca olacaktır. Şimdi bu keffara ne içindir dediler musulman içindir. Ama ihtilaf nerede oldu? Musulman için hiçbir ihtilaf yoktur. Bunun üzerine icma var. Müslüman insan e, keffarasını e, vermesi lazım. Çünkü ayet Nisa surasında 9. 2. ayette apaçuktur. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا, مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا Yanlışlıkla bir mümini öldürdü. فَتَحْرِرُ رَقَبَةً Çöl azad etsin. مُؤْمِنَتِنْ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهَا Bir ehline de diye versin. Diye nedir? Kan parası. Diye. Ha? İlla an yusaddiqu fa in kana min qaumin aduun lakum wa huwa ahli wa tahriru raqabatin mu'minatin faman lam yajid Allah aliman bunun mali dönün arkadaşlar çünkü bunun mali çok önemlidir Allah Teala Subhanahu Wa Taala burada bu hadisenin Tam cevabını vermiştir. Ondan dolayı Cumhur-i burada ittifak ettiler. Ee, çaffara diye verilir. Çaffara verilir. Ç i̇ki ayda oruç orulur. Bu kim yanlışlıkla bir taneyi öldürse bu arkadaşımız gibi. Bunun üzerine bir icma var. ihtilaf yoktur. Ama ihtilaf nerededir? O ölen şahıs kafir ise. Çünkü Allah Teala diyor, müminler çafir ise aynen ayette açılıyor. Eğer o sizinle e, adudur, düşmandır e, ne ne olur? Burada da çafir ise çaffara e, konusunda e, ölemeler demişler, çaffara verilir çafire bile. Çaffara verilir. Çafir de üç şüküldür. Birinci zimmidir. Zimmi nedir? İslam devletinde, yen Yahudidir, yen Hristiyandır, Musulman olmuyor. İslam devleti bunu ikrar eder. Dinin üzerine kararsın ama bize ne verirsin? E, cizye verirsin. Bunun karşılığında bedel verirsin, yaşarsın bizim himayemiz altında. Bu ölse, bunu öldürdün yanlışlıkla, bunun aynen fidyesini verirsin ondan sonra çay orucu orasın. Üçüncü muahed Muahed nedir? Anlaşma yapmışız. Yani biz mesela düşmanla savaş savaş Savaş bitti anlaştık. Mesela on sene kadar biz savaş yapmıyoruz. On seneden o ülkeden bir şahıs geldi bizim ülkeye. Yani biz gitti o ülkede bir adamı yanlışlıkla öldürdük. O adamın aynen diyetini verirsin. Aynen şeyini e, çayda orcu alırsın. Yen de bir dene bize iltica etmiştir. Çafirdir bize iltica etmiştir. Biz de onun ilticasını kabul ettik gel bizim yerimizde yaşayabilirsin. Ticaret de yapabilir, işleyebilirsin. Bu arada öldürsek bunu ne olur? Diyesini vereceğiz. Ondan dolayı bu türlü çafirleri öldüren insan ne yapar? Diye verecektir. Diye de nedir? Ehline para verilecek, kan parası. Han parası verilecek. Bu eğer bu üçünü kapsıyorsa. Eğer bir tane kafir muharibi ise bizim kanımızı içiyor. Davatliyiz. Yani biz mesela Amerikan. Amerikan bizimle savaş atmış. O Amerikan askeri. Yani bir Amerikanlığını öldürdük. Hatayla, araba kazasıyla onun diyesi yoktur. Diye verilmez ona. Evet. Diye verilmez ona. Bunu da alimler bu konuda ittifak ettiler. İkinci keffara keffara vermek bu cumhurun kavludur. Cumhurun neydir? Kavludur. İşte birinci dedik diye, ikinci keffaret diye dedik verilir. Keffaret ise de e, o da tutulur. Bu da cumhurun kavludur. Onun için e, alimler bu konuda fikirdiler, Müşkülat yoktur. Bunu da e, e, birçok müfessirler, Kurtubi, Tabari, İbni Kesir vs. bu konuda e, konuşmuşlar da yeni alimlerimizden de bu konuda bizim hocamız Şeyh İbni Hüsemindir vs. E, diyesi var. E, çöle azadı da var yoksa, yoksa çay orucu olur. Evet, ondan dolayı bu arkadaşa diyoruz ki eğer o bizim ülkemizde öldürmüşsen o dediğin gayrimüslim bizim ülkemizde yaşıyor ama başka bir tayfaya mensup ise onun hem diyesi var hem ceffarası var. Bunu çıkış yolu aramaya gerek yoktur. Bunun ehli sünnete göre hükmü budur. Bununla da amel etmek lazım. Eğer bununla amel etsen aslında bu itaattır. Allah'a taattır bunun için büyük ecrin var senin. Ama bunun çıkış yolunu alsan nasıl bir tane orju olmuyor işte hastayım rapor getiriyor sen çiçimi aldatıyorsun yani katış yapıyor yüz tane mezredet getiriyor ya yan ya başka ibadetleri yapamıyorum mezredet getirirsen ki beni edebiyet yapsa ben fetva versem ona olur ama oruç tutsan ibadeti zorlu halde yapsan bu nedir ecrin olur bu çafaret madem Allah seni intihan ediyor. Böyle bir musibet getirdi başına. Kaçış yolu yoktur kardeşim. Hüküm hüküm budur. Olabilir köşede, kıyıda bir alim bulursun. Ha? O alim sana fetva verir. Böyle alimlerin fetvasıyla amel eden ne olur? Mufak olamaz, felaha uğrayamaz. Cumhurun kavlu bu konuda dört mezhebin ben sana görüşünü aktardım. Neden amel etmek zorundayız? Allah daha iyisini bilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.